Merhaba. Nesli tükenme tehdidi altındaki Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından Fethiye Karaot plajına yapılmak istenen yat çekek limanı ile ilgili açılan davanın bilirkişi raporu belli oldu. Bilir kişiler yatlara bakım, imal ve konaklamak için planlanan limanın ekosistemi bozacağını söyleyerek limanın aynı zamanda ulusal ve uluslararası yasalara ve kamu yararına aykırı olacağı sonucuna vardı. Fethiye ilçe merkezinde bulunan Yat Çekek Limanı'nın görüntü ve deniz kirliliği yarattığı gerekçesiyle Yanıklar Köyü Karaoğut plajına taşınmasına dönük projeye verilen ÇED olumlu kararına karşı yöre halkının açtığı davada sevindirici bir gelişme yaşandı. Karata karataların üreme alanlarından olan ve bu nedenle de uluslararası yasalarla korunan Karaoğut plajında yapılmak istenen liman projesine karşı açılan davada geçtiğimiz yılın sonunda yapılan bilirkişi incelemesi raporu mahkemeye gönderildi. Profesör Doktor Mustafa Sarı, Profesör Doktor Habib Muhammedoğlu ve Profesör Doktor Feyzi Yılmaz'dan oluşan bilirkişi heyeti Karaoğta Tekne İmal Bakım Onarım ve Çekek Çekekyeri Limanı projesinin gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek sakıncaları maddeler halinde sıraladı. Birincisi, yörede bitki örtüsüne, canlılara, özellikle de deniz kaplumbağalarına, tarım ve turizm sektörüne olumsuz etkilerinin olacağı ve dava konu faaliyetin bu alandaki ekosistem dengelerinde geri dönüşü zor ve telafisi imkansız zararlar vereceği. İkincisi, dava konusu ÇED olumlu kararının dayandırılmaya çalışıldığı, halen onama işlemleri tamamlanmamış, imar planları ve planlarda getirilen plan kararları, 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planı kararlarına, Akdeniz'in korunması için imzalanan Barcelona Anlaşması'na ve diğer uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu, imar mevzuatına, belde ihtiyacı ve kamu yararına da uygun değildir, dendi. Karaot plajı ve çevresinin hassas zon, doğal sit, sığla ormanı ve arkeolojik sit gibi birçok koruması olmasına rağmen 2010 yılında Maliye Bakanlığı sahili 49 yılına Fethiye Yat ve çekik İmalat ve Yapımcıları Kooperatifine tahsis etmişti. Yat Çekek Tesisinin yapılması planlanan yer, nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının koruma altındaki yani kareta, kareta ve helonya midas türlerinin üreme alanı. Bu nedenle gelen tepkiler üzerine 2011 yılında askıya alınan proje, 2013 yılında kamu yararı kılıfına sokularak tekrar gündeme getirildi. Eş zamanlı olarak yine aynı sahildeki çiftlik beldesinde ikinci bir yat çekik ve imal yere projesi Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Bu projelere verilen çet olumlu izinlerine karşı yöre halkının açtığı davaysa halen devam ediyor. Kanada'da uzun süredir etkili olan dondurucu soğuklar yüzünden Niagara şelalelerinin büyük bir kısmı yine buz tuttu. Dünya harikaları arasında gösterilen ve her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği şelalelerin çevresindeki buz kalınlığı 3 metreyi aştı. Kanada Çevre Bakanlığı kayıtlarına göre Niagara şelaleleri 1912 yılından bu yana ilk kez bu denli dondu. Öte yandan dondurucu soğuklardan Kuzey Amerika kıtasının Great Lakes olarak bilinen Ontario, Michigan, Erie, Superior ve Huron gölleri de aldı. Kanada Çevre Bakanlığı en son 1978 yılında yüzeyinin %94'ü donan göllerdeki buzlanma oranını şu anda %81 olarak açıkladı. Kanada buz merkezinde dondurucu soğukların bu şekilde devam etmesi halinde büyük göllerdeki donma oranında yeni bir rekora ulaşılabileceğini duyurdu. Bu arada Eriye Gölü'nde buzlar arasında sıkışan ve mahsur kalan bir Amerikan yük gemisi Kanada sahil güvenliğe bağlı buz kırıcı gemilerle kurtarıldı. Kanada Meteoroloji Hizmetleri Niagara Şelalelerini de içine alan Hamilton ve St. Catharines bölgesi için hava sıcaklığının sıfırın altında 40 derece olmasının tahmin edildiğini vatandaşlara duyurdu. Türkiye, okyanusa plastik atık bırakmada zirveye oynuyor. Deniz bilimciler, okyanuslardaki plastik kirliliğinin büyük bir problem olduğundan uzun zamandır haberdarlar. Problemin en açık belirtisi Büyük Pasifik Çöp Alanı, yani okyanusta yüzen birikmiş atık birikintisi. Bu alan Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin en az iki katı büyüklüğünde ve uzaydan dahi görülebiliyor. Kirliliğin planktonlardan balinalara kadar tüm canlılar üzerinde hesaplanamaz ölümcül bir etkisi var. Peki bu alanda ne kadar plastik var? Science dergisine yayınlanan yeni bir araştırmanın ortaya çıkardığı rakamlar korkutucu. 2010'da 4.8 ila 12.7 milyon ton plastik okyanuslara eklendi. Bu değerlerin ortalaması dikkate alınırsa kirliliğin Giza'daki büyük piramidin 1.3 katı ağırlığında olduğu anlamına geliyor. Eğer okyanuslarda bulunan tüm bu plastiğe son vermeyi istekliysek plastiğin miktarı kadar kaynağını bilmek de önemli. Yayınlanan yeni çalışmanın temel fikri de bu aslında. Georgia Üniversitesi'nden çevre menzisi. Viyana Yanbek'in ölçülüğünde bilim insanları büyük sulara kıyısı olan 192 ülkenin okyanuslara ne kadar plastik döktüğünü hesaplamakla başladılar işe. okyanuslara plastik atıklarıyla en çok kirleten ülkeler kıyı nüfusu hızla artan orta gelirli Atık yönetimi altyapısı yetersiz olan ülkeler. Türkiye'de okyanusları plastik atıklarla en çok kirleten 20 ülke arasında bulunuyor ne yazık ki.